Asi çan güri koğumu atma Skandorchki mi gajire bana? Oh, Onana di davona, O oh, nana ditevo nana ditevo na ni Altyazı Evet Açık Radyo burası Belçik Dergi programı. devam ediyor. Rus'ta bir korusuyla Kasım Koyuncu'nun sesini duyduk ana ve Harun Topaloğlu şu anda stüdyomuzda. Harun hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Evet Dost sahnesi kuruluyor diye çağrı çıktı. Bir hafta olmadı belki. Çok da kısa sürede iki günlük bir Kazım anması olacak. Evet. Abbas parkında bu hafta sonu. Bunu aslında bunun üzerine konuşmak için çağırdık seni. Sağ ol geldiğin için. Eyvallah. Sağ ol siz de sağ ol. Evet insan ölür isyan yaşar. Kazım isyandır. Zaten böyle de bir şeyle sosyal medya kanalı da açtınız. Büyük bir ilgi gördüğü gibi duruyor buradan. Sizin yalancınız biraz anlatsanız nasıl başladı ne oldu şimdi? Ya valla evet e, yalancı mıyız değil miyiz o gün <gülüyor> göreceğiz <gülüyor> göreceğiz ama e, biz 26'sı diye sadece Hı -hı. E, düşünmüştük ama o dos sanesine ve e, gündüz içerik olarak çok forumlar vesairelere çok ilgi olunca Hı -hı. iki güne çıkartmak zorunda kaldık evet. e, ve aynı zamanda bu Ramazan dolayısıyla da yerüstü sofralarına. E, ...tekabül etti ve... ...bir saatimiz... Hı hı. ...müzikle olan bir saatimiz... E, ...yer yüzü, yüzü sofralarıyla... ...bölündüğü için... Hı hı. E, ...çıkacak gruplara zaman olarak... E, ...bir sıkıntı yaşadık... ...ve... ...cuma günü, 26'sı cuma günü olduğu için de... ...gündüz... Hı hı. ...forumlara çağrı yapamıyoruz çünkü... ...herkes işinde, gücünde... doğru evet. e, ...gündüz e, forumlar olsun... E, bu etkinlik, etkinlik demeyeyim de bu oluşum, bu durum. Ee, eş e, düzlemde şöyle de gidiyor. İşte Kazım mı kaybedeli on yıl oldu. Evet. Ve yüzlerce canı kaybettik Çernobil e, olayından sonra. Bunu da hani taşıyalım Hı. on yılda neler gelişti, neler oldu diye ekoloji ve kültür üzerine forumlar oluşturduk. Ee, bunun dışına da çıkmak istemiyoruz çünkü önü çok açık. Şeyi unutmamak gerekiyor. Evet bu bir an Kazım'ı artık hı hı. özledik. Ee, Kazım müzikleriyle, Kazım şarkılarıyla yeryüzünden gökyüzüne şarkılar söylemek istedik. Evet. Bu bağlamda da 26'sı diye düşünüyorduk. Hı hı. İlk bir araya geldiğimizde de yirmi Çok yoğunluk olunca 20 de da alma durumu söz konusu oldu. Yani şeyi bir yerde belirtelim. Yani çok yakın zamanda bu çağrı yapıldı evet, sizden evet. ve çok kısa sürede evet. böyle bir yoğun çağrı oldu. Yani evet, evet, aylardır evet. bunu ögütliyoruz. Aslında da buna değil. bir ihtiyaç varmış. Bunu buradan böyle bir şey çıkıyor. Ee, bir takım şeyler evet neden oldu bize bu çağrıyı yapman nedenimiz oldu. Hı -hı. Ee, o neden olan unsurlardan gördüğümüz gibi insanlar bunu çok açmış. mı çok özlemişler. O sesi, o ruhu, o enerjiyi, o isyanı, o devrimci hali. Evet. Ee, özlemişler ve gözleri, kulakları çok açıkmış. Nereden öyle bir e, doğru bir çağrı gelecek diye bekliyorlarmış. Hı hı. O çağrıyı da e, tesadüfen bizlere vesile olduk, yaptık. Evet. Arkadaşlarla bugün geldiği nokta da bu. Şimdi isimler açıklanmadı ama galiba isimlerin açıklanması da mevzu değil gibi. Evet yani biz onu bir, bir konuşuyoruz kendi içimizde. Ee, şimdi mutlak olan şöyle bir şey var. Bir, bir konser değil bu. Her şey dönüntü. Ve gelen arkadaşlara da onu da söylüyoruz. Biz bu, bu konser gibi düşünmeyin. Orada bir dosthanesi kurulacak. O dosthanesinde Kazım şarkıları, kendi şarkılarımız, hissettiğimiz duygularımızı... Orada bir araya gelip dillendireceğiz. Ee, bununla ilgili de bayağı bir yoğunluk oldu. Aslına bakarsan e, açıklayamadığımız başka bir durumda çok insan talepte bulununca bir yerde durduramadık. Şimdi durdurduk. Doldu taştı diye sahne. Bugün açıklanacak grup isimleri bu akşam linke atılacak. Merakları. Takipte olsun bakalım. Bir de insanlar şeyi kesmek de istedik yani. İşte konser olmadığı için gruplara gelmesin insanlar. Hı hı. Orada dost sahnesine gelsin. Kimin çaldığı, ne zaman ile ilgilenmedik. İlgilenmesinler de. Hatta belki de orada doğaçlamalar çıkacak. Evet. Oradan bir koro oluşacak. <gülüyor> Zaten şey demiştiniz sahne Diğer kalmadı. Yer almak isteyenler kendi sahnelerini kurmak üzere gelsin. Evet, şey. Yani park, açık. Evet. Parkın çeşitli alanlarında uygun yerler var bununla ilgili. Ee, solo enstrüman çalan arkadaşlar, dostlar gelip çalmak istiyorlar. Ee, ve bu parkın her alanını kullanabiliyoruz bu anlamda. Hı hı. Hakikaten orada iki üç kişi de sahnede yapalı, yapabilir, evet. kurabilir. Ee, buna çok açık. Bu daha mesela beni heyecanlandırır. Sahneden ise ...parkın diğer alanlarında evet. öyle bir etkin öyle bir şeyin oluşması enfes geliyor kulağa. Evet, hem doğal hem kendiliğinde kendiliğinden Eşe, hem de bütün park demek ki Kazım Koyuncu olacak. Aynen öyle. öyle. Yani aynı anda yaklaşık bir yedi sekiz tulumcu arkadaş tulum çalacak o gün oralarda. Parkın çeşitli noktalarında hı hı. Ee, durmadan tulum sesleri yükselecek gökyüzüne. Evet, e, ücretsiz olacak burada giriş. He, evet, evet. O, o, o evet o. Zaten onu söylemeye gerek yok aslında ya. Bilmiyorum. <gülüyor> o söylenince biraz hiç düşünmediğim bir şey yani o para hiç düşünmedik işte konuşmuyoruz da. Evet, şimdi orada takas. Şeyde evet. şerhi koymuşsunuz yani takas evet. da yapılabiliyor. Bilgi ve kitap takası değil evet. Biraz da onu, ondan bahsederiz diye. Yani standlar kurulacak çünkü. Evet. Orada da bir takım kaideleri var. Hı -hı. Kazım İsyan'dadır. Hı -hı. etkinliğin ırkçılık, homofobi ve türcülükten uzak herkesi fiziki imkanları verdikçe Hı -hı. kendi standını kurmaya Aynen öyle. çağırıyoruz. Aynen öyle. Bir isteğimiz oluştu bununla ilgili. Para transferinin kesinlikle olmadığı, paranın geçmediği ama dayanışmanın olduğu bir dille yola çıkıyoruz. Hı hı. Bu dayanışma da e, yine bir para değil. Hı hı. E, oradaki mevcut e, standlara gelecek arkadaşlar, orada stand kuracak arkadaşların kendi ellerindeki kitap, dergisi bilmem vesaire hı hı. benzeri şeyleri birbirlerine dağıtıp biz böyle bir şey yapıyoruz. Hı hı. Böyle hı hı. bir dergi çıkartıyoruz, Bu böyle hı hı. bir kitap çıkartıyoruz. Bunun adresi de şurasıdır. Evet. diye el brüşürleri dağıtabilirler. İlgilenenler işte web sitelerini ya da neyse nerede onlar satıyorlarsa ya da <gülüyor> da veriyorlarsa oraya yönlendirmek için standlar açıyoruz. Yani iletişimin daha eski kelimeyle söylersek de muhabbetin alanı olacak. Aynen öyle. Sıcağı da. sıcağı. Evet, şimdi e, Kazim İsyandadır'ın farklı sosyal medya mecralarına, bilgi yakış mecralarına sizi yönlendirelim. İlgiyi duyanlar sesleniyoruz şu anda. Çünkü yani stand alanları için işte forumlar, sofralar, çocuk atölyeleri denmiş mesela. Ya da işte az evvel kitap dergi getiriyorsanız işte burada nasıl bir tür takas varsa hakkınızda. Bunlar için ayrı ayrı iletişim adresleri de var burada. E, daha doğrusu telefon numaraları evet. var. Öncesinde bir e, oraya ulaşmak gerekiyor. Muhtelif numaralar, o yüzden karıştırmayalım ortalığı ama Kazım İsyandır ve Kazım Koyuncu Heştaki ile de yürüyen bir sosyal medya kampanyası var dedik ama esas kaybı Facebook'ta. Evet bir dönem bir ciddi şey var. var. Evet. Kazım İsyandır et cime ile aslında yönlendiriyoruz. Orada hı hı. arkadaşlar güncelleme her an güncellemeyi takip ediyorlar. ...onun üzerinden de birimlere göre, isteğe göre çünkü orada forumlar da olacak ekoloji forumları... Evet. ...HES'lerle ilgili, Yeşil yolla ilgili, Sahil Yolu'yla ilgili, Tabii. Fırtına Vadisi'yle ilgili... Hı hı. ...ve bunun türevleriyle ilgili dil forumları olacak, Lazca, Hemşince, Kürtçe... Gürcüce ve hani günün ister ki bizim ulaşabildiğimiz, düşünebildiğimiz bunlar ama Çerkezce, <gülüyor> Rumca e, kim kendi dilini, kendi müziğini <gülüyor> anlatabilmesi, anlatabiliyorsa onları, o kişileri de oraya, o dostları da bekliyoruz oraya, evet. ona çok açık. E, cumartesi günü saat 2'den akşam 18'e kadar bir çağrımız var Bununla ilgili <gülüyor> ee, forumlar standlar vesaire evet. durumlar için ee, Vallahi açık Abbasa gün boyunca herkese açık olacak orada <gülüyor> çok güzel aslında çocuk atölyesi e, oluşuyor çocuklara masal anlatım e, ve çocuklarla Bostan ...yapılacak. Evet, çok güzel şey. ee, boyama yapılacak, resim yapılacak çocuklarla. Ee, şimdi tam da çok hani birçok şey olduğu için... Evet, galiba çoğunu söyledik aslında. Sofralar, forumlar, standlar, çocuk atölyeye dedik. Benim önümdeki bilginin en azından gitti yer bu kadar. Ee, bakalım nelere gebe olacak. Ee, hala gönüllülük esasıyla çalıştığını zaten söyledik ama... ...yardıma da ihtiyaç var mıdır? Yardıma şöyle ihtiyaç oluyor muhakkak. Şimdi çok kısa zamanda çok başlık olduğu için bir Hı -hı. sıkışma hali oldu. Ee, çok kalabalık da olabiliyordu. Biraz biz onu kestik ki Hı -hı. çok ses çıkmasın çünkü geniş bir zaman dilimi yoktu önümüzde. Biraz inisiyatif koymamız gerekiyor bu anlamda. Ama her şeyi herkesi de dinledik. Ee, tartıştık. Çok kısa zamanda ...büyük bir yol katettik. Hı hı. E, tabii ki orada o gün... ...iki gün boyunca... E, ...ulaşamayacağımız birçok alan olacak. İnsan, hı hı. i̇nsan... ...dostlar, arkadaşlarımıza... ...ihtiyacımız olacak. Hı hı. Ama bunun e, şu anda belirli bir... E, ...nasıl derler... ...bir başlığı yok. Hı hı. E, orada e, demin... <gülüyor> ...arkadaşlarla da konuşuyorduk dışarıda. Bazı ihtiyaçlarımız var... ...ama buradan söylenir mi olabiliyorum... Bizim yani. tuvalet eksiğimiz var şu anda, o, o Abbas Ağa'nın içinde e, tuvalet desteğine ihtiyacımız var. Onun dışında hemen hemen Beşiktaş Belediyesi bütün eksiklerimizi tamamladı, dayanışmasında bulundu hı hı. E, sağ olsunlar. Öyle çok büyük bir e, e, eksiğimiz şu anda yokmuş gibi gözüküyor. Evet. ...şeyi de hatırlatıyor eskilerden yani tüm bu anlattıklarımız duet ihtiyacı da dahil <gülüyor> barışarakı da hatırlatıyor evet, evet, evet. bu arada. Biraz o ruhla belki olursa bir sonrakini düşünüyor musunuz? Gerçi bir geçirmek de lazım ikini. Ya Ama... şöyle bir şey oluyor aslında en büyük heyecanımız da bu noktada. Bu bu hareket hakikaten ihtiyaç varmış böyle bir şeye. O, o çıkıyor. Ee, biz bir önümüzdeki yıl evet konuşuluyor şimdiden. <gülüyor> Bu çok heyecan verici. önümüzdeki yıl konuşurken anma diye konuşulmuyor. Bu başka bir bana çok heyecanlı geliyor. Hı hı. Kazım Koyuncu Festivali'ne dönüşsün bu. Evet. Ee, daha büyük bir alanda çadırlarla üç gün sürecek. İşte demin de söylediğin gibi barışarak. Evet. Benzeri. benzeri. Bu Kazım Koyuncu Festivali'ne dönüşsün. Hı hı. Anmadan çıkartalım. Daha da büyük gür sesle. Hı. gökyüzüne şarkılar söyleyelim konuşuluyor bu sanki oraya doğru gidiyor hızlı bir adımla çünkü e, kimse örgütlü değil orada sadece ve sadece Kazım'ı hak hakikaten kalbinde seven yaşayan ki en önemlisi Kazım'ı anlayan burada Hı. ayrıştığımız nokta bu nokta aslında bakarsan o seven yüzden, ve anlayan diyorsun tabii isyandır kelimesi buradan geliyor Evet, Kazım'ı seviyor ama anlamamış Kazım'ı. Onun hayatına bakış açısını Hı. anlamamış. İşte sadece sokaklarda şair ceketli çocuk, çiçek çocuk olarak. Hayır, Kazım aynı zamanda çok ciddi bir devrimci. Net tavrını koyabilen bir, bir insan, müzisyen. Ciddi bir müzik devrimi yapmış bir adam. Evet. Sözü olan bir adam. Şimdi bunu anlamak gerekiyor. Anladığınızda zaten işte o... ...parayı konuşmuyorsunuz demin başa geleceğim yani... ...ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. O anlamda çok güzel insanlarla, arkadaşlarla bir araya geldik. Ee, sağ olsun Kazım... ...yani e, ne denir bilmiyorum da... ...o bir dahaki yıla... ...evet Kazım Koyuncu Festivali ne dönüşüyor şu anda üç günlük. Bir ufak ses kaydı dinleyelim mi? Ee, Kazım ve devrim hakkında aslında. Nefis olur. Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatla da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan diye böyle bakıyor. Diğer petekteki sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar bir şey budur yani. Birisi farklı yürüyordu orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişik kurarsın. İster istemez hoş bir şey. Yani işte hikaye bu. Evet. Farklı yürüyenlerden <gülüyor> evet. Kazım Koyuncu, Kazım İsyandır diyorsunuz bu hafta sonu. Cuma ve Cumartesi günü. Evet. Cümleten buluşuyoruz demişsiniz. Cümleten buluşuyoruz. Evet. Ee, o açık çağrımıza kısa zamanda e, ne güzel ki. Evet. Müthiş bir yoğunlukta dönüş oldu. Aslında demin de konuştuğumuz gibi bir ihtiyacı dile getirdik. Arzuyu dile getirdik biz sadece. Şimdi cümleten buluşuyoruz. Herkesle, her şeyle. E, hayatla, parklarımızla, sahillerimizle, ormanlarımızla, bostanlarımızla. E, Yeryüzünden gökyüzüne. Gökyüzüne de, de. şarkılar söyleyeceğiz. Evet. Peki. şimdi O zaman Zuvayşı Berepe'yle mi bitirelim. Nasıl yapalım? Senin içinden ele geçmişti gerçi ama Hes sen onla bitirelim ya da solfes kul kulur da yani şey böyle bir tamamdır <gülüyor> evet tam da olur gibi geliyor zuaşı böyle ve candır peki görüşürüz abi eyvallah sağ olun bekleriz inzuliv